Hakta Teala ile kul arasında yetmiş bin perde var ki bu perde meselesi çok mühim. Hakka perde olmaz çünkü. Hakka hangi perde örte Her neye baksa Hakka bakarsın ama göremezsin. Sen göremiyorsun. Göğsüzüne pünhârimiş. Neye baksan Hakk'ı görüyorsun. Her yerde Hak. Her yerde Hakk'ın kuvveti ve kuvveti ve sanat-ı ilahi. Bak senavata. Taç kaldırılmış denizler nasıl? Yıldızlar, ağaçlar.